Daisy o güzel biçimini yoklamak istermiş gibi yüzünü iki elinin arasına aldı. Gözlerini yavaş yavaş akşam karanlığına doğru kaldırdı. Baktım çalkantılı duygular içinde açılır biraz diye küçük kızı üstüne bir şeyler sorayım dedim. Nick biz bir bakıma yabancısıyız birbirimizin dedi birden. Kardeş çocuklarıyız filan ama düğünümde bile yoktun. Cephedeydim o zaman. Öyle ya diye duraksadı. Bilmezsin öyle kötü günler geçirdim ki hiçbir şeye güvenim kalmadı. Başına bir şeyler gelmişti herhalde. Anlatır diye bekledim oralı olmadı. Ben de kızının konusuna çekine çekine döndüm. Artık konuşuyor, yürüyor, yiyor, içiyor filan değil mi? Aa tabii. Dalgın dalgın baktı bana. Bak, sana bir şey anlatayım Nick. Kızım doğduğunda ne dedim biliyor musun ben? Söyleyeyim mi? Söyle tabii. Ne hale geldiğimi anlayasın diye anlatıyorum. Dinle bak. Daha bir saat olmamıştı doğalı. Tom da kim bilir neredeydi. Ayıldığımda kimsesiz kalmışım gibi geldi öyle bir başına dünyada. İlk iş hemşireye kız mı erkek mi diye sordum. Kız olduğunu söyleyince döndüm duvardan yana ağladım. İyi dedim. Kız olduğu daha iyi. İnşallah da alığın biri olur. Bu dünyada bir kız için en iyi şey akça pakça bir alık olmak. Başka ne? Dedim ya bence her şey altüst olmuş bir kere diye inançla kovaladı sözünün gerisini. Hemen herkes en ileri insanlar bile bu fikirde. Artık ben de anlayamazsam bunu ayıp. Gezmediğim yer, görmediğim şey, tatmadığım zevk kalmadı benim. Gözler Tom'unkilere benzer bir meydan okuyuşla etrafı bir biçti. Yürek kaldıran bir hor görme içinde bastı kahkaya. Gün görmüşlerdenim ben Allah hem de nasıl. Sesi kesilip, Dikkatimi inanırlığımı zorlamaz olunca söylediklerinin silme iştensizliği o saat çöktü içime. Bütün o akşam benden arkalayıcı bir coşkunluk koparmak üzere hazırlanmış bir tertip gibi geldi. Tedirgin oldum. İçime doğdu derler ya öyle. Dönüp bir an sonra bana baktığında adıyla sanıyla bir sırıtma belirmişti yüzünde. Sanki Tom'la birlikte katıldıkları hayli seçkin bir gizli derneğe üye olduğunu açığa vuruyordu. İçeride kırmızı oda ışığa durmuştu. Miss Baker uzun sedirin bir ucunda öbür uçta oturan Tom'a Saturday Evening Post gazetesinden bir şeyler okuyordu. Sözler mırıltılı, öyle inişsiz yokuşsuz, dinlendirici bir ezgiyle koşuşuyorlardı. Tom'un çizmeleri üstüne pırıl pırıl, Miss Baker'ın saçlarının gazel sarısı üstüne donuk düşen lamba ışığı, genç kadın ince uzun kol kaslarının çırpıntısıyla yaprağı çevirince gazetenin boyunca bir yandı, söndü. Biz içeri girdikte elini kaldırıp bir an susturdu bizi. Mabadi yarına dedi. Gazeteyi masanın üstüne toslattı. Tedirgin bir diz hareketiyle vücuduna sahip çıktı, ayağa kalktı. Saat on dedi. Tavana baktığına göre o anda oradan söktü saatin kaç olduğunu. Bu uslu kızın yatma vakti geldi. Jordan'ın yarın Winchester'da maçı var diye açıkladı deyzi. Şimdi hatırladım dedim, siz Jordan Baker'sınız. Yüzünün neden bana bildik geldiğini anlamıştım. Asseville Hot Springs ve Palm Beach'de çıkan spor dergilerinde rastladığım resimleri yazılar arasından bana bu hoş, gururlu bakışla bakmıştı. Bir de yerici, tatsız bir hikaye duymuştum hakkında ama neydi unutup gitmiştim. Hayırlı geceler dedi usulca. Beni sekizde kaldırıverin kuzum. Kalkabilirsen iyi. Merak etme kalkarım. Hayırlı geceler Mr. Carvey. Görüşelim yine. Tabii görüşeceksiniz diye ekledi deyze. Hem ben sizi bir baş edeyim de görün bakın. Bize daha sık uğra da Nick şöyle bir kaynaştırayım sizi. Artık kazayla çamaşır dolabına mı kapatırım sizi birlikte sandala tıkıp denize mi salarım orası bana ait. Hayırlı geceler diye seslendi Miss Baker merdiven başından. Ben bir şey duymamış olayım. İyi kızdır dedi Tom bir aralıktan sonra. Böyle sağda solda sürtmesine meydan vermeseler daha iyi ederler ha. Kim meydan vermeyecekmiş diye soğuk soğuk soruşturdu Daisy. Ailesi. Ailesi dediğin bin yaşında bir halası var o kadar. Hem Nick ona göz kulak olacak değil mi Nick? Bu yaz hafta sonlarında sık sık gelir bize. Aile muhtine de olsa toparlar kendini. Daisy ile Tom suskun bir an bakıştılar. New Yorklu mudur?'' diye acele sordum. ''Değil, Louisville'i. Birlikte geçti akbak genç kızlığımız. O güzelim akbak.'' ''Sundurmada Nike içini dökmüşsündür artık.'' diye sözünü kesti Tom. ''Yok canım.'' Bir baktı bana. ''Yoo, biz İskandinav ırkından söz ettik değil mi?'' ''Öyle ya.'' ''Sahi.'' Laf döndü dolaştı oraya geldi derken. Her söylenene sakın inanma nik diye öğütledi Tom beni. Kimsenin bana bir şey söylediği yok ki deyip işin içinden sıyrıldım. Zaten bir iki dakika sonra savuşmaya davrandım. Kapıya kadar geçirdiler. Şen bir ışık kalesinin içinde yan yana duruyorlardı. Tam motoru çalıştırıyordum. Dur bir dakika dur diye seslendi deyze. ''Bir şey soracaktım sana, unuttum. Batıda nişanlandığını duyduk da.'' ''Ha, sahi.'' diye doğruladı Tom. ''Nişanlanmışsın, öyle duyduk.'' ''Düpedüz iftira. Param yok benim bir kere.'' ''Ama öyle duyduk biz.'' diye diretti Deyze. ''Hem de yeniden çiçek gibi öyle açıldı ki şaştım. Üç ayrı kimseden işittik biz bunu. Bir aslı olması lazım.'' Biliyordum tabii bu üç kişinin neye kanca taktıklarını ama nişanlı falan değildim. Zaten buraya gelişimin bir sebebi de bu işin dedikodusunun nikah ilanına kadar dayanmış oluşuydu. Sırf dile düştük diye canciğer arkadaşımı silkip atamazdım. Ama bu yüzden de apar topar evlendirilmeye hiç niyetim yoktu. Benimle böyle ilgilenişleri eh biraz gönlümü hoş etti. Aramızdaki para duvarını azıcık aşındırdı ama otomobili sürüp giderken kafam karışık, içim buruktu. Ben Daisy'nin yerinde olsam, çocuğumu kucağıma kaptığım gibi fırlar giderdim o evden. Ama baktım hiç o taraflı değil. Tom'a gelince, New York'ta bir kapatması oluşu bir kitap yüzünden efkarlanmasından daha şaşırtıcı değildi ya. Neydi acaba onu böyle bayat fikirleri gevelemeye sürükleyen şey? O dif gibi bedensi bencilliği, nobran gönlünü doyurmaz olmuştu adeta. Al boyalı, yepyeni benzin tulumbalarının ışık gölcükleri ortasında dikeldiği yol boyu garajlarının önleriydi. Konak damlarına yazın ucu şimdiden ermişti. WestEak'teki evime vardığımda arabayı siper yerine koydum avluya rastgele bırakılmış bir çimen silindirinin üstünde bir süre oturdum. Rüzgar ağaçlarda hala kanat çırpan ve yeryüzünün dolu körüklerinden hayat dolu kurbağalar uğratacakmışçasına ısrarlı bir ergonun sesiyle uğuldayarak aydınlık bir geceyi geride bırakarak bir tarafa sinmişti. Ay ışığına karşı bir kedinin gölgesi dalgalandı. Bakayım diye başımı çevirdiğimde yalnız olmadığımı gördüm. 15-20 metre ötede komşunun malikanesinin gölgesinden bir suret belirmiş, elleri cebinde öyle yıldızları seyrediyordu. Hareketlerinin rahatlığıyla ayaklarının çim üzerinde güvenli duruşu, bu suretin yıldızlar üzerindeki payının ne kadar olduğunu kestirmek için dışarı çıkmış olan Mr. Gatsby'nin kendisi olabileceğini hemen akla getiriyordu. Sesleneyim dedim. Miss Baker yemekte sözüne etmişti, bunu tanışmaya bir vesile sayabilirdim. Ama seslenemedim. Çünkü tam o sırada yalnızlıktan hoşnutluğunu birden ortaya verdi. Garip bir şekilde karanlık suya doğru kollarını uzattı ve aramızdaki uzaklığa rağmen yeminle gördüm bütün vücudu titredi. İstemeye istemeye denizden yana baktım. Ta uzakta ufacık belki de bir kenar iskeleden yansıyan tek bir yeşil ışık gördüm sade. Gatsby'e başımı yeniden çevirdiğimde ortadan kaybolmuştu. Tedirgin karanlığın içinde bir başımaydım. Westlake'den New York'a giderken aşağı yukarı yarı yolda asfalt, o anlatacağım viranlık yerden el etek çekmek istermişçesine bir acele demir yoluna kavuşur. 400 metre kadar yanı sıra uzanır. Bir çeşit kül vadisidir bu. Küllerin bayırlarda, tepelerde, acayip bahçelerde ekin gibi büyüyüp geliştiği bir tuhaf çiftlik. Kül tınazları, evlerin, bacaların, bacalardan yükselen dumanın sonunda da akıl ermez bir çabayla ortada o hayal meyal dolaşan, o tozlu hava içinde dağıldı dağılacak sandığımız kül renkli insanların biçimine girer. Arada bir, bir dizi kurşuni kamyon, izi belirsiz bir yol boyunca emekler, İç ürpertici bir gıcırtıyla durur derken kül renkli insanlar kurşini küreklerde ortaya saçılıp ne yapıp ne işlediklerini perdeleyen göz gözü görmez bir buluttur kaldırırlar.